Euzubillahimineşşeytanirracim ee, Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain emma ba'du Değerli kardeşlerim dünkü sohbetimiz Beytuka emanetun senin evin sana emanet ve aile içinde güvenceyi nasıl sağlayacağız ailemizdeki fertlerin sıhhatlı kalabilmeleri için hak din üzerinde daha güzel yaşayabilmeleri için bir sorumlu aile ferdinin, babanın ailesine karşı görevlerini, eşine karşı görevlerini, çocuklarına karşı görevlerini anlatmaya çalıştık. Bugünkü, bu akşamki sohbetimizde ise bir ikinci bölüm var, o da çocuklarımızı gelecek için nasıl daha iyi yetiştirebiliriz. Çünkü bugün bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi, çocuklarımıza doğru eğitim verilmediğini görüyoruz. Bu doğru eğitimi nasıl vermemiz lazım ki çocuklarımız gelecekte bizler için, İslam için, Müslümanlar için daha faydalı, daha e, ideal bir insan olabilmeler için neler yapmamız lazım. Ve bu konuda gerçekten çalışmalarımızı ciddi bir şekilde yoğunlaştırmamız lazım. Çünkü bu gençler, bu çocuklar yarının geleceğidir. Yarın bu çocuklardan sorulacak. Onlara nasıl doğru bir e, hayat tarzını vermemiz gerektiğini her baba, her anne öğrenmesi lazım. İlk yapacağımız şey arkadaşlar, iyi dinleyin bu konuyu. O da nedir? Çocuklarımıza doğruluğu öğretmemiz lazım. Es-sidk. Bugün en büyük problem, babalar, anneler çocuklarına doğruluğu öğretmiyorlar. Hile yapmayı öğretiyorlar, yalan konuşmayı öğretiyorlar. Dürüstlüğü, doğruluğu, emanete sahip çıkmalarını maalesef çok az öğretiyorlar. Birkaç örnek vereceğim ayetlere geçmeden önce. Birinci kıssayı bizim üniversitede Medine'deki bir profesör anlatmıştı. Kendisi aynı zamanda bayanlar bölümündeki üniversitede de öğretmenlik yapıyor. Hem erkeklerde hem bayanlarda da e, ders veriyor. Sınav günü diyor, 3 tane kadın, kız öğrenci, üniversiteli, kız öğrenci imtihana gelmediler. İmtihan bittikten sonra işte sınıfa girdiler. Hocam kusura bakma, e, bizler e, kaza geçirdik. Şoför kaza yaptığından dolayı gelemedik. Bunun üzerine bize lütfen sınavda sıfır not verme. Biz bunu başka bir tarihte yazalım diye izin istediler. Tabi bu arada yeminler ediyorlar böyle bir acı konuşuyorlar ki. Hoca şey demiş ki ya problem değil. Önemli olan sizler canınıza bir şey olmadı. Bu sınav önemli değil. Başka tarihe de teccül ederiz. Önemli olan size kötülük bir şey olmadı. El mühim... Yani çocuklarımıza düzenli olmayı, dürüst olmayı öğretmemiz gerekir dedik ya, şiddete başvurmadan. Çünkü disiplinli olacaksın, sert olacaksın ama agresif olmayacaksın. Şiddet e, sertliğinde şiddeti kullanmayacaksın. Yumuşak olacaksın ama gevşek olmayacaksın. Çocuğuna karşı yumuşak ol ama gevşek olma. Bu çok önemlidir. O yüzden hoca diyor ki, Sınav günü oldu. Onlar dedim ki tamam gelecek hafta üçünüz sınavı e, sınıfta yazabilirsiniz diye. Sınav günü gelince üçünü ayrı yere otutturdum diyor. Sonra soru kağıtlarını dağıttım. Soru kağıtlarını dağıttıktan sonra talebeler şaşırdılar tabii. Çünkü soru bir ne zaman kaza oldu? Soru iki nasıl oldu? Hepsine tarif edecekler. Yani eğer yalan söylüyorlarsa bunlar için bir ders olacak. Eğer doğru yazarlarsa üçü de o zaman nedir? Sizleri bağışlıyorum ve sınavı maddeden geçtiniz. Ama dürüstlüğü öğretmediğimiz takdirde ne olacak? İnsanların yalan bir topluluk büyürse güvensizlik doğacak hile öğreten bir topluluk olursak nasıl olur bu insanlara örnek olabiliriz? Nasıl olur ümmet insanlara faydalı olabilir ve kendi aralarında her türlü üçkağıtçılık yapılıyor. O yüzden yapılacak ilk adım çocuklarımıza ne yapmamız lazım? Dürüstlüğü öğretmemiz lazım. Bir çölde yaşayan anne, kervan şehire giderken oğlu 11 yaşındaki oğluna para verir. 40 dirhem verir. Oğlu der ki anne ne tavsiyede bulunuyorsun? Kervanla beraber yolculuğa gideceğim ve bu yolculukta alışverişi yapıp geri gelecek kervanla ne tavsiyede bulunuyorsun deyince ya bu ne yalan tekzip. Ey evladım sakın ola ki gidip gelinceye kadar asla yalan söylemeyeceksin. Bunun üzerine kervan yola çıkıyor. Çıktıktan sonra bir müddet sonra yol eşkıyaları kervanın önünü keser ve herkesten paralarını alırlar. Çocuğa gelince derler sende ne var deyince Der ki bende kırk dirhem var. Bunun üzerine hırsız der ki hadi oradan yalancı git der. Ve ne yapar? Onun parasını almaz. Yani onu ne kurtardı? Dürüstlüğü kurt. Eğer deseydi ki bende bir şey yok deseydi. Hırsız, haydut ne yapacağım Şüphelenecekti. Bir ceplerine bakayım diyecekti. Ama 11 yaşındaki bir çocuk bende kırk dirhem var deyince hırsız ona inanmadı. Ve onun parasını çalmadı. Dürüstlük çok önemlidir. Bir adam var. Durmadan günah işler. Durmadan günah işler. İçki içer, zina yapar, haramlar içer, yapar ve bu günahlarından bıkar. Der ki ben bu günahlarımı düzeltmek istiyorum. Günahlarımı düzeltmek istiyorum. Günahlarımdan kurtulmak istiyorum. Bu kötü alışkanlıklarımı bırakmak istiyorum. Ne yapacağım diye bir alime gider. Alime gidince alimden tavsiye ister. Bana nasihat ver. Ben bu, bütün bu kötü alışkanlıklarımı nasıl bırakabilirim? O alim ona der ki gel seninle bir anlaşma yapacağız. Bir anlaşma yapacağız. Eğer sen bu anlaşmaya uyarsan o zaman sen bütün bu ayıplarından kurtulursun. Nedir bu anlaşma? Bana her zaman doğruyu söyleyeceksin. Yani bir, ikinci bir toplantımız olduğu zaman buluştuğumuz zaman bana karşı dürüst olacaksın, dürüst cevap vereceksin. Yalan konuşmayacaksın diyor. Adam diyor kabul ediyorum diyor. Birkaç gün geçiyor adamın canı içki içmek istemiş. Gidiyor içkiyi alıyor mağazadan. Sonra tam içmek isterken aklına geliyor. Ya ben haftaya alimle buluşacağım. Bana sorsa içki içtin mi? İçtim desem o zaman e, hoş olmayacak. E, yalan söylesem ben ona söz vermiştim. Bunun üzerine içkiyi terk ediyor. Ertesi gün canı zina yapmak istiyor. Zinaya düşmek istiyor. Sonra diyor ki ya bana sorarsa ve ona söz vermiştim diyor. Yani böyle bir aradan bir hafta geçiyor. Adam bütün kötü davranışlardan, günahlardan, büyük günahlardan dürüstlükle temizliyor, veriyor. O yüzden Allah Azze ve Celle Tövbe Suresinde bizlere çok önemli bir hatırda bulunduruyor ama çok ağzımız bunu düşünüyoruz. Ey iman edenler Allah'tan gerektiği şekilde Allah Azze ve Celle'nin şanına yakışır bir şekilde ondan sakınınız, korkunuz ve aynı zamanda doğrulardan olunuz, dürüst olanlardan olunuz, sadıklardan olunuz diye bizlere emrettiği halde maalesef bugün bu vasfı çoğu Müslüman kaybetmiş ve bu da kıyamet alametlerinden bir alamettir. Dürüstlük öğretmektir. Senin aleyhine de olsa, haktan dürüstlükten ayrılmamak, çocuğuna bu değeri verirsen o çocuk ileride ümmete ve çevresine çok hayırlarda bulunacak. Ama bizler kendi davranışlarımızda çocuğumuzu yalana itiyoruz. İşte birisi kapıya geldiğinde söyle baban yok, işte şu böyledir diyerekten Belki de çocuğumuzun yalan yapmasına, yalancı olmasına da ne yapmak istiyoruz? Ee, öğretiyoruz, kötü örnek oluyoruz. O yüzden iyi bir topluluk olabilmemiz için doğruluklar yaygın olması lazım. Dürüstlükler yaygın olması lazım. Ama bugün insanlara çıkın, şu dükkanları dolaşın, bu şehirdeki dükkanları dolaşın. Çoğu size ne diyecek biliyor musunuz? Doğruluğu aradığınız zaman Doğruluk var mıdır diye sorduğunuz zaman diyecekler ki bu zamanda doğruluk kalmamıştır. Bu zamanda doğruluğu arama doğru insan zaten enayidir diyerekten böylece ne insanları yanlış bir yol veriyorlar. Ben geçenlerde Almanya'da bir benzin istasyonuna girdim, mazot aldım, mazot işte 50-60 yuruluk mazot aldım. Benzincilikte çalışan kadın bana çıkarttı bir hediye verdi benim haberim yok işte müşteri 30 eurodan fazla mazot doldurdu mu 3 euroluk bir top hediye ediyorlar dedi ki bu da sizin hediyeniz dedim niye bunu bana verdin e dedi sen bu kampanyada bu ücrete mazot doldurduğundan dolayı ben çıktım dışarı sonra düşündüm kadın niye bunu verdi halbuki ben sormadım söylemedim haberim yoktu mazotumu doldurup çekip gidecekti. Bu kadın bunu kendiliğinden söylediyse diyebilirdi ki ya bu nasıl sormadı. Ben bunu torbama atayım. E bayda akşamleyin siteye koyup satışını yaparım. Günde 20 tane böyle top satsam ne yapar? Şu kadar para eder. Gelirimi sağlarım diye düşünebilirdi. Ama ne yaptı? Dürüstlüğü gayrimüslim olduğu halde ne yaptı? Kendiliğinden bunu söyledi. Ha bu kadın ailesinde dürüstlüğü öğrenmiş. Bunu iş yeri öğretmedi ona. Çünkü işe patron zaten yok. Dürüstlük ne patronda öğrenilir, ne de sokakta öğrenilir, evde öğrenilir arkadaşlar. Eğer bir insan dürüst değilse, o evde dürüstlüğü öğrenmemiş demektir. O yüzden buna çok dikkat etmemiz lazım. Şairin dediği gibi, ve cettül İslam, İslam'ı ben batıda gördüm, ama Müslüman görmedim. İslam var ama Müslüman yok. İslam diyarında ise Müslümanları gördüm ama İslam'ı göremedim. Bir sürü Müslüman var. Ben Müslümanım diyor ama ilk görevi olan dürüstlük olmadığını e, görmekteyiz ve hepimiz bundan da ne yapıyoruz? E, şikayet ediyoruz. O yüzden değerli kardeşlerim, insanlarımıza, çocuklarımıza ne kadar dürüstlüğü veriyoruz ve sırf bu dürüst konusunu öğrendiğimiz zaman... İnsan bir de bakıyorsunuz ki çok farklı bir şey oluyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Azze ve Celle bizlere buyuruyor ki Allah en doğru sözü söyleyendir. Allah'tan daha doğru söz söyleyen kimdir Nisa suresinde geçtiği gibi. O yüzden Allah Azze ve Celle en dürüst söz söylediği gibi insanların da doğruluktan ayrılmamasını emrediyor ve ve böylelikle peygamberleri överken, İbrahim Aleyhisselam'ı överken ne diyor? O bir doğru sözlü peygamberdir. İsmail Aleyhisselam'ı överken o ahdine doğru bir insandı. Öyle bir peygamberdi ki neye söz vermişse doğru bir şekilde söz verdiğini yine Allah Azze ve Celle bizlere buyuruyor. O yüzden değerli kardeşim bu vasfı elde etmemiz lazım. Ve aynı zamanda çocuklarımıza da ne kadar aleyhimize de işlese doğruluktan ayrılmamaları için onlara nasihat etmemiz lazım. İkincisi nedir? Çocuklarımızı iyi insan yetiştirebilmemiz için, daha iyi bir gelecek olabilmemiz, olabilmeleri için ne yapmamız lazım? İkinci adım nedir? Doğruluğun yanında onlara güvenilir insan olduklarını hissini vermemiz lazım. Bir kural var. Der ki şeytana yardımcı olma evlatlarına karşı. Çoğu babalar bugün şeytana çocuğunun aleyhinde ne yapıyor? Yardımcı oluyor. Sen çocuğuna eğer özgüveni veremiyorsan, çocuğunun özgüvenini yıkıyorsan, kırıyorsan, şeytana yardım etmiş oluyorsun. Yani şeytan onu kazanması daha da kolay. Senin yolundan, senin inancından, ...senin itikadından uzaklaşmasının... ...en büyük sebebi... ...babanın öz çocuğuna... ...kendi güvencesini... ...çocuğunun güvencesini... ...kırdığından dolayı olmaktadır. Bir örnek vereceğim... ...yani... ...baba geliyor, çocuğunu görür görmez onu aşağılıyor... ...senden zaten adam olmaz... ...bu kadar kocaman adam oldun... ...hala benim sırtımdan geçiniyorsun... ...hala benim ekmeğimi yiyorsun... ...sen ne zaman adam olacaksın diye... ...çocuğunun öz güvenini kırmaktadır. sıka dediğimiz... ...kendisine güvenini çocuk kaybediyor. Medine'de bu olay oldu... ...2005 yılında... ...üç e, evli olan... ...bir adam... ...oğullarından bir tanesi babasını ne zaman... ...ziyarete gelse... ...amcalarının yanında, misafirlerin yanında... ...komşuların yanında... ...24 yaşındaki oğlunu durmadan... ...aşağılıyor. İşte geldi gene... ...bu benim belam. Bu bana masraf... ...açmaktan başka bir işe yaramıyor... Bu zaten tembel, bu zaten çalışmaz, bu yatar yer diyerekten hep çocuğa ne yapıyor? Özgüvenli çocuğun kuruyor. O kadar yapıyor ki çocuğun burasına geliyor arkadaşlar. Ateşi alıp evini babasının yaşamış olduğu, uyumuş olduğu gece hangi evde uyuyorsa o evi ateşe veriyor. Ve analarından bir tanesi orada ölüyor, ateşten yanıyor ve babası da ağır yaralanıyor. Ve savcılık işte bunu soruşturmaya alırken çocuğun dediği bir söz var. Diyor ki eğer beni serbest bırakırsanız ben gene bunu babama yapacağım. Niye? Ya bu bana özgüvenimi bırakmadı. O yüzden alimler diyor ki sakın çocuğunun özgüvenini kıraraktan senden intikam almasın. Çocuklar anneden babadan intikam alır. Ve intikam alırken de bunu e, iki türlü yaparlar. O yüzden herkes kendisine sorması lazım. Benim çocuğum benden intikam alsın mı? İntikam alması ne demektir? Yani zarar vermesi. Ve intikam iki türlü olur. Bir çocuğun annesinden babasından intikam alıp almadığını görebilirsiniz. Nasıl oluyor bu? Bir değerli kardeşlerim doğrudan intikam. Eğer bir evlat annesiyle babasıyla konuşmuyorsa irtibatı kesmişse bu ne yapmıştır? bu annesi babasından intikam almıştır. Ona sorsan baban nasıl? Ya boşver onu der. Onu duymak bile ismini istemiyorum diyorsa, bil ki bu çocuk iş, ilişkiyi seninle kesmişse, senden şu anda intikam alıyor. Bir de dolaylı intikam vardır. Dolaylı intikam nasıl oluyor? Sana durmadan zarar açıyor. Çocuk bir bakıyorsun, polis geliyor, bir bakıyorsun kavgaya bulaşmış, bir bakıyorsun, sana bir problem yapıyor. Neden bunu yapıyor? Çünkü sen o çocuğa özgüvenini vermediğinden dolayı bu çocuk kendisine artık sana karşı zararı nasıl verebilir, intikam nasıl alabilir diye bunu düşünmektedir. Üçüncü adım eğer gerçekten çocuğuna hayırlı bir baba olmak istiyorsan, hayırlı bir anne olmak istiyorsan, faydalı bir insan olmak istiyorsan çocuğuna ne yapacaksın? onun arkadaş seçiminde iyi dinle arkadaş seçiminde ona yardımcı olacaksın. Bu bir çocuk. Bu çocuk hangi arkadaş iyidir, hangi arkadaş kötüdür bunu bir çocuk bilmez. Ama bir anne baba eğer çocuğuna yardımcı olursa arkadaş seçiminde o zaman biiznillah o çocuğun iyi insan olması ihtimali de gelecekte onun hayırlı bir insan olmasını bilmeniz lazım. Yüzde eroin'e iki düşmüş olan gençlerin sebebi arkadaştan dolayıdır. Araştırmalara göre eğer bir insan eroin'e hastalıklara bulaşmışsa sebebin yüzde neymiş? Kötü arkadaşlardan dolayıdır. O yüzden aleyhissalatü vesselam bizlere sünnette kötü arkadaşın ne kadar kötü olduğunu anlayabilmemiz için onun ne diyor? İşte ateşin önünde çalışan bir demirciye benzetiyor. Üstü kirli dumanlar içinde en azından ya kötü koku hissediyorsun ya da elbisen kirleniyor ya da vücudunun bir yerin yanmasına bile dahi sebep olabilir. O yüzden arkadaş seçimini iyi düşünmeniz lazım. Benim oğluma ben kiminle arkadaşlık ediyor, kızım kiminle arkadaşlık ediyor diye düşünmemiz lazım, araştırmamız lazım. Ama bugün çoğu babalar Sünnet üzeri olan babalar dahi çocuğu kiminle arkadaş yaptığından haberi yoktur. Sorduğunuz zaman kaç tane arkadaşı var? Bilmiyor. Okulda kimlerle oturuyor, kimlerle kalkıyor? Bilmiyor. Bir de bakıyorsun yaş 18 olmuş. Çocuk eroyine bağımlı olmuş. Diğer kötü alışkanlıklara bağımlı olmuş. Çünkü arkadaş seçiminde anne baba yardımcı olmadılar. O yüzden değerli kardeşim diyoruz ki yardım et çocuğuna. ...New York'ta Brooklyn var... ...çok meşhurdur Harlem... ...siyahların çoğunlukla oturduğu bölge... ...70'li... ...80'li yıllarda orası... eroinle ile yaygındı... ...eroin ile yaygın bir semtti... ...oraya polis dahi zor girebilirdi... ...ama bugün 2000 yıllarında... ...orada eroin falan kalmadı... ...eroin satıcıları hepsi kayboldular... ...bunu araştırıldığı zaman nasıl bu oldu... ...halbuki polisin tesiri olmadığı halde... ...nasıl bu oldu... Harlem'deki bak gayrimüslimler bunlar. Harlem'deki New York'taki gayrimüslim aile, aileler, anne babalar bir araya geldiler ve dediler ki herkes oğlunun kızının kiminle oturduğunu, kiminle kaldığını kontrol edeceğiz. Ve kötü olan arkadaşlar varsa onlarla ilişkilerini kestirmek için bir karar aldılar ve aradan 5 sene geçmedi New York'un Harlem senti, Hollywood filmlerinden çok meşhurdur. Orada şu anda Eroin satıcıları parklarda Meydanlarda kalmamıştır Demek ki kişi Çocuğuna hizmet ederse Çocuğunun arkadaş seçiminde yardımcı olursa Çocuk ona göre Yolunu tutacak Ama çocuk Bomboş tertemiz duygularla Sen onu şu okyanusa atarsan Orada boğulması bir gerçektir O yüzden bazı kardeşlerimiz var O der ki Elhamdülillah benim kızım hiç evden çıkmaz Halbuki evde olan kız bugün dışarı çıkan kızdan daha tehlikededir. Alimler diyor, bugün evde oturan kız dışarı çıkan kız çocuğundan daha tehlikededir. Niye? Sen diyorsun da benim kızım evde oturuyor. Ama evde internet var, cep telefonu var, efendim SMS var, efendim chat var, efendim televizyon var, çanak var, yüzlerce kanal var, müstehcen siteler var, konuşma programları var vesaire arkadaş bulma programları var. O yüzden evde bugün oturan kadın dışarı çıkan kadından daha büyük tehlikededir. O yüzden bir tüccar böyle kızına diyor ey kızım diyor bak diyor ben bir dindar adamım ve benim yüzümü karartacak bir davranışta bulunma diyor. Ve bunu ona durmadan nasihat ediyor. Ve kızı evde oturduğu halde telefon vasıtasıyla bir SMS ile çünkü reklamlar geliyor bilmem işte mesajlar geliyor. Dolaylı yollardan işte kötü yollara düşebilmenin kapıları açılabiliyor. O yüzden kişinin kızını evde oturtması onun güvende olması bugünkü yıllarda 2010 yılında bir garanti değildir. Onun iyi bir çocuk olacağına iyi bir kadın olacağına bir güvencesi yoktur. Niye? Çünkü evdeki savaş eve saldırılan savaş dışarıdaki savaştan daha beterdi dışarıdaki doğrudan insanı gördüğünden dolayı belki kendini koruyabilir ama televizyon yoluyla efendim internet yoluyla mesaj yoluyla gelen saldırıları çoğu insan hafife alıyor ciddiye almıyorlar ve Almanya'da ve burada da farklı değil Türkiye'mizde de yüzlerce aileler bu televizyon yüzünden efendim internet yüzünden yuvaları yıkıldı 4-5 çocuk anne baba ne yaptılar yuvalarını yıktılar Çocuklarını kaybettiler, kendilerini kaybettiler. O yüzden bunu insan düşünmesi lazım. Bu topluluğun zararları nerededir bunun tespit edilmesi lazım. Ve çocukların bu konuda nasıl davranacaklarının iyi düşünülmesi lazım. Ve bu konuda çok örnekler var. Bir başka örnek vermek istediğimiz zaman arkadaş seçiminde yardımcı olun derken e, görüyoruz. Kız çocukları kız çocukları evde kalıyorlar ama bir bakıyorsun eve getirmiş olduğu arkadaşları kontrol edilmediğinden dolayı kimi getirdiğini, kiminle oturup kalktığını, kiminle telefon ettiğini bilmediğinden dolayı kız çocukları maalesef yanlış yola gidiyorlar. Erkek çocuklar aynısı. Bir hocaya, Medine'de bir hocaya bir adam geliyor. Diyor ki bir sapık durmadan evime telefon açıyor. Kızımla saatlerce konuşuyor. Kızım onu yarım saat, bir saat sohbetini dinliyor. Halbuki sapık adam. Ona kulağını yarım saat, bir saat verip kız dinliyor diyor. Konuşmuyor kız. Ama her seferinde o sapığın sözlerini dinliyor. Bunun üzerine bizim hoca söylemiş olduğu söz. Sen ne zaman kızına dedin ki ben seni kızım seviyorum. Kızına sevdiğini ne zaman anlattın? Eğer sen kızına her gün, her gün kızına Çocukluk yaşında en ufak yaştan beri her gün kızım ben seni çok seviyorum. Sen bir tanesin, sen benim gülümsün. Sen benim prensesimsin diye her gün anlatırsan bir gün bir sapık ararsa onu kızın diyeceği tek cümle vardır. Bunu zaten babam bana her gün söylüyor deyip yüzüne kapatacak. Ama senden güzel sözler duymadığından dolayı bir sapıklığın söylemiş olduk. Kötü niyetli olan bir insanın o tatlı sözleri ona güzel gelmektedir. Halbuki ona zarar vermek istiyor. O yüzden, değerli kardeşlerim, çocuğumuza doğru arkadaş seçersek, bu toplumda çocuklarımız ne olacak? Gelecekte faydalı bir insan olacaklar. Dördüncü adım nedir? Dördüncü adım nedir? Dördüncü adım ise değerli kardeşlerim, çocuğunuza biraz özgürlük verin. Bazı babalar, Çocukların bir hatasını asla affetmez. Tamam bitti der. Halbuki bizim dinimize baktığımız zaman, Sünnete baktığımız zaman böyle olmadığını görüyoruz. Ali ve sallam ne buyuruyor? Kullu beni Adem hatta un diyor. Bütün Adem olları hata eder diyor. Bütün Adem olları hata ederler. Hayrul hatta une attavabun. buyuruyor. Ama en hayırlıları kimlerdir o hata edenlerin? Tövbe edenler, yani günahından geri dönendir. Tövbe ne demektir? Hatadan rucu etmek. Pişmanlık gösterip geri dönmek. Sonra da Allah'a yalvarıp o günahın bağışlanması için kalben bunu istemek ve bir daha o günaha dönmemek için kişi dininde dürüst olması için uğraşmasıdır. Ama bugün görüyoruz bir evlat hata ediyor, kız çocuğu hata ediyor. Baba onu diyor ben seni defterimden sildim. Ya onu defterinden silmekle Çocuğuna bir fayda vermiyorsun. Hatasını ona düzeltirmeye için ona bir fırsat vermen lazım. O hatanın hata olduğunu kavraması lazım ve cancel onu stop Ne yapman lazım? Bunu ona en güzel şekilde ikna etmen lazım. Münker de yapsalar büyük günah da işleseler, bunu hemen cılı kalkıp bu bitti diyerekten kesip atmamak lazım. Delil olarak Cabir hadisi Sahih Müslim'de geçiyor. Aleyhisselatü vesselam hacda ihramlı halinde Arafat'tan e, Mina'ya Müzdelife'ye geçmiş, Müzdelifeden sabah namazını kıldıktan sonra vakfe yapıyor ashab-ı kiramıyla beraber. Ondan sonra Müzdelifeden ayrılıyorlar güneş doğmadan önce bir müddet az kala ve yanında da İbn Abbas'ın Abdullah İbn Abbas'ın kardeşi Fadıl İbn Abbas Onunla beraber. O da Fadıl ismindeki yeğeni, amca çocuğu, yaşları 15 deniliyor. 15 ile 16 yaşında. O da ihramda. Genç çocuk, ateşli çocuk ve çok yakışıklı bir genç olduğu söyleniyor. Karşısından iki tane güzel kızın geçtiğini ve birbirleriyle göz işaretleri vermeye çalışıyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında... Hac günü, haç sabahı, ihramda bunu bir genç sahabi yapıyor ve aleyhisselam da bunu hepsini görüyor, izliyor. Şimdi ne yapıyor aleyhisselatü vesselam ve biz ne yapardık? Münker görür aleyhisselatü vesselam, gördüğü bir münker. Demiyor ey fadıl defol, lanetlendin sen, Ben peygamberin yanında nasıl olur da sen kızlara göz, yüz onlara işaret verirsin sen nasıl utanmazsın? İhramlıyken böyle bir şey yaparsın. Sen ne biçim insansın, melunsun demiyor arkadaşlar. Aleyhisselatü vesselam bu davranışında ne yapıyor? Bir genç ihramda iki kıza bakıyor ve kızlarla kendi göz yüz işareti veriyorlar. Aleyhisselatü vesselam kalkıyor. Birinci rivayette aralarında duruyor. Aralarına geçiyor. Bir şey demiyor. Yani fadıl o kızları görmesin, kızlar da onları görmesin. İkinci rivayet ise diyor, Fadıl'ın kafasını aldı, bu yöne çevirdi. Yani bakma kızlara, bu tarafa bak diyerekten çevirdi. Bu nedir? Yani insanları, çocuklara, gençlere yapmış olduğu hatalarından dolayı kıyameti kopartmak sünnetin bir davranışı değildir. Münker de olsa bu daha gençtir. Buna bazı özgürlükler verilmesi lazım. O özgürler demek değildik ki sen günahlarına tolerans veriyorsun. Asla. Günahta aleyhissalatü vesselam en uzak insandı. Takvada Allah azze ve celle en samimi olan imanı en yüksek olan insandı. Ama o gencin o hatasını ona münasip bir vakitte doğru bir vakiti seçerekten nasihat etmektir. Yoksa orada ortalığı velvereye vererekten insanları kovmak, şiddete başvurmak bu İslam'ın metodu değildir. Böylelikle neyi anlıyoruz? Kişiler çocuklarına günahlarını gördüğü zaman onları inkar edecekler. O günahı reddedecekler. Ancak çocuğunu reddetmeyecek. Ama bugün babalar çocuğundan bir günah gördüğü zaman çocuğunu reddediyorlar. Hayır. O çocuk senin çocuğundur. Ona tekrar sen yumuşak kalple tatlı sözle yumuşaklığı gösterken hoşgörüyle onu kazanmaya çalışacaksın ve şeytana destekçi olmayacaksın. Onu şeytan kazanmasında eğer şeytana destek verirsen çocuğunu kendin kaybetmiş olursun. O yüzden çocukla konuşulduğu zaman, ciddi şekilde anlatıldığı zaman inan edin çocuk bunu anlıyor ve ikinci kez, ikinci kez böyle bir duruma düştüğünde seninle olan konuşmanın ona ciddi, samimi olduğunu bildiğinden dolayı böylelikle de Kendini korunmuş oluyor. Ve burada ben bu sohbeti tamamlamak istiyorum. Çünkü vakit yine e, e, ilerledi. E, anladığımız gibi eğer bu dört maddeyi uygulamaya kalkarsak, yani gerçekten çocuklarımıza sadece bu dört noktada dikkat edip eğitirsek, inan edin çoğu problemler böylelikle kendiliğinden düzelmiş olacak. Ama bunlar için ne gerekiyor? Yani bizler bunları nasıl yapacağız? Bugün bizim en büyük sıkıntımız, en büyük sıkıntımız e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize örnek olduğu halde onu kendimize örnek yapmayışımız. Aleyhisselatü Vesselam bir gecesinde namaz kılıyor, secdede dua yapıyor, Hazreti Ayşe Radiyallahu Anh'a uyanıyor. Bir de bakıyor ki, Aleyhisselatü Vesselam yanında yatmamış secde halinde görünce onu dinliyor ne söylediğini. Yaklaşıyor ve onu dinliyor. En mükemmel insan, alemlere rahmet olan gönderilen insan, Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ve gelecekteki günahları bağışlanmış olan insanın sözüne bakın, duasına bakın. Diyor ki, Allahümme inni zalemtu nefsi kesira Ey Allah'ım ben Nefsime karşı çok kötülükler yaptım. Subhanallah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nefsime diyor ben çok kötülükler yaptım. Günahlarımı bağışla. Sen günahlarımı bağışlamazsa kimse günahlarımı bağışlamaz. Ey Allah'ım diyor. Bunu bir peygamber diyorsa ben nefsime zulüm ettim. İtiraf edebiliyorsa biz günde kaç defa bu itirafı yapabiliyoruz samimice. Kendi içimizde, kendi dünyamızda Allah Azze ve Celle'ye karşı, ailemize karşı, ya ben zulüm yapıyorum, haksızlık yaptığım itirafı ne zaman yapacağız arkadaşlar? Kendimize suçu ne zaman arayacağız? Hep suçu hanımda aradık, çocuklarda aradık, toplumda aradık. Dünkü sohbetimde söylediğim gibi de, hep başkalarının suçunu tasdik etmek için dinliyoruz. Ama kendimizde bu eksiklik vardır diye dinlemiyoruz. O yüzden Yunus Aleyhisselam Balığın karnındayken bu duayı yapıyor. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minevvalimin. Ben zalimlerdendim diye itiraf edebiliyor. Ama bugün bir kardeşimize ya itiraf et suçunu dediğin zaman kibirleniyor, kabul etmiyor, gurur giriyor, nifak yapmaya çalışıyor, yalan söylemeye çalışıyor. Ve böylelikle ne kadar az samimi olduğumuz ortaya çıkıyor. O yüzden bir Müslüman Gerçekten itiraf edebilmesi lazım. Suçunu kabul etmesi lazım. Ve kişi eğer suçunu itiraf ederse Allah azze ve celle onun tövbesini kabul etmesi ihtimali daha büyüktür. O yüzden dua yaparken, başlarken Ey Allah'ım ben hata ettim, ben suçluyum. İstemeden önce günahlarının bağışlanmasını önce bir durumunu, vaziyetini itiraf etmen lazım. O yüzden Müslümanlar olarak şu soruyu kendimize sormamız lazım. Bugün bize ne eksik? Biz Müslümanlar olarak bize ne eksik? Ferd olarak benim neyim eksik ve neyim de Müslüman topluluğu, cemaat olarak neyimiz eksik? Baktığımız zaman bugün o kadar eşyalar bize eksik ki, o kadar Müslümanların sıkıntıları var ki, vallahi saymaya kalsak eksiklerimizi tamamlayamayız. O kadar fazla eksiklerimiz var. Ferd olarak, şahıs olarak, benim eksiklerim nelerdir diye, ne zaman ki